Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İskenderun'da 6000 zeytin ağacının bulunduğu bölgede Toki toplu konut inşaatı başlattı. Ağaçları 35 yıl önce kendilerinin diktiğini belirten mahalleli Toki'ye tepkili. Hatay'ın İskenderun ilçesinde binlerce zeytin ağacı toplu konut inşaatı için kepçelerle sökülmeye başlandı. İlçeye bağlı Gültepe mahallesindeki 450 bin metrekare olan üzerine ilk etapta 4500 konut yapmayı planlayan Toki, şantiye kurmak ve yol açmak için çalışmaya başladı. Hazine arazisi üzerindeki zeytin ağaçlarının bir bölümü de iş makineleri tarafından söküldü. Zeytin ağaçlarını 35 yıl önce kendilerinin ektiğini belirten mahalle sakinleri başvuru yapmak için muhatap bulamadı. Toki'nin yapılacağı bölgede 6000'in üzerinde zeytin olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Kazım Tekbaş ve Reşit Bulut, Toki'ye karşı değiliz, yapılmasında demiyoruz. Az emekle bu ağaçları büyütmedik. Bu emeğimizin karşılığını versinler. Bu ağaçları yetiştirmek için sırtımızda su çekip taslarla sulayarak büyüttük. Yetkililer gelip keşfini yapsınlar, zeytin ağaçlarımızın değerini bize versinler, ondan sonra söksünler diye konuştu. Geçen yıllarda Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde de yüzlerce zeytin ağacı termik santral inşaatı için kesilince Köylüler ayaklanmıştı. Yürütülen mücadele sonucu yargı kararıyla zeytin ağaçlarının olduğu bölgede termik santrale izin çıkmamıştı. Aynı şekilde belki burası da zeytinlik olduğu için belki bu projenin yapılması hukuki değil. Dünya Meteoroloji Örgütü atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun 2015'te rekor düzeye ulaştığını raporlarken bu durumun iklim değişikliğini kuşaklar boyu sürecek kritik bir aşamaya taşıdığını da duyurdu. Karbondioksit salımının iklim değişikliğine etkilerinin incelendiği WMO yani Dünya Meteoroloji Örgütü raporuna göre 2015 yılında atmosferdeki karbondioksit oranı milyonda 400 parçacığa ulaştı. 2014 yılına göre karbondioksit yoğunluğu milyonda 2.3 parçacık arttı. Yeni ölçüm 1760 ile 1820 arasındaki sanayi devriminden bu yana ise Karbondioksit yoğunluğunun yüzde 44 arttığını gösteriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Talas, Cenevrede düzenlediği basın toplantısında bunun kötü haber olduğunu vurguladı. Karbondioksit yoğunluğunun kritik sınırı kaydedildi. Sanırım bu yarım kürelerden ve mevsimlerden bağımsız kalıcı bir durum diye konuştu. Ne yazık ki Hawaii'deki Mauna Loa gözlem evinde ilk ölçümlerin 1958 yılında yapıldığını anımsatan Talas, 2016 yılının tamamında da karbondioksit yoğunluğu milyonda 400 parçacığın üzerinde seyredebilir. Kuşaklar boyu bu seviyenin altına düşmeyebilir tahmininde bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri bazı bilimsel çalışmalar sanayi devrimi öncesi seviyelerin altına inmek için binlerce yıl gerekebileceğini öngörüyor. Bu yüzden çok acil karbondioksit emisyonunu düşürmemiz gerekiyor çağrısını yaptı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün atmosferle ilgili araştırmalarını yapan ekibin başında yer alan Oksana Tarasova ise fosil yakıtların kullanılmaya devam etmesi halinde karbondioksit yoğunluğunun da artmaya devam edeceği uyarısını yaptı. Yaşam savunucuları devletin yaşam alanlarını sermaye lehine el koyması olarak yorumlanan 80. maddenin kaldırılması için sokaklardaydı. Devletin doğaya el koyması doğaya vurulmuş en büyük darbe diye tanımlanan 6745 sayılı yasanın 80. maddesi, Her türlü altyapı yatırımı için idari ve yargısal denetimi yok sayarak bakanlar kuruluna ruhsat tahsis izin yetkisi veriyor. AKP öncesi de dahil çet yönetmeliği yayınlandığı tarihten bu yana yaklaşık 20 kez kısmen veya tamamen değiştirildi. Yasaların şirketlerin ayaklarına dolandığı, talanın önüne engel olduğu ya da geciktirdiği durumlar için 2009/7 Taksim 7 genelgesi çıkarıldı. Bu genelgeyle yargı kararlarının uygulanmamasının ya da moda deyimiyle arkadan dolanılmasının önü alabilindiğince açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm hukuksal ve toplumsal engelleri bir yana bırakarak bir kez daha Gezi Parkı'na top çıkışı yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanının bu sözlerinin hemen ardından darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL duyurusunun yapıldığı gün Çevre Bakanı Mehmet Özhasik'i çevrenin put haline getirildiğini ile süre sürerek yaşam alanlarının korunması çabalarını taşkınlık olarak nitelendirdi. Nitekim AKP iktidarı çok fazla beklemeden yatırımların proje bazında desteklenmesi, iki il merkezinin değiştirilmesi ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla doğal kültürel yaşam varlıkları hazine arazilerini talan açtı. Ekoloji örgütleri ve tüm yaşam alanlarını sermayeye karşı koruma mücadelesi veren yurttaşların bugüne kadar doğaya vurulmuş en büyük darbe diye nitelendirildiği 80. madde 7 Eylül 2016'da resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. 80. madde ile şirketlere ülke tarihine görülmemiş teşvikler veriliyor, projelere hukuksal ve idari muafiyetler getiriliyor. Yasanın gündeme getirdiği günlerde onlarca ekoloji örgütünün imzasıyla yapılan ortak açıklamada da 80. maddenin doğaya, kentlere, yaşama karşı açık bir savaş ilanı olduğu dile getirildi. Bu maddenin yurttaşların kendi vergileriyle Türkiye'nin yarınlarına ipotek konulması anlamına gelirttiğini belirten